أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتوبات ربانى من 250 نزيم مكتبة معاوية رضي الله عنه واصطابيرامن بعض التصامات كونشلمنى. إذا السنة تيني نظريه في المكملة في المكملة yapmıştık. Şimdi 3.sinde 231. sayfada Eyyühel akıf ey kardeş. Muâvere Paani kutsusuzları Muâta diyor ki ey kardeşim enden Muaviye'te leyse vahdehu fi hazil muamileti. Bu muamilede bu savaşlarda bu tartışmalarda Muaviye radıyallahu tek başına değildi. Belka ne nısful asabil kiram tahminen tahminen asab-ı kiramın yarısı şerîken lehu fiha. bu olaylarda ona ortakdı. Yani sırf bir şey maviyeye hükmetordu. İnciyan-ı muharibu Ali'yin cefereten nauzu billah fasakatın. Şayet hazarımızda savaşanlar kafir olsa nauzu veya fasık sayılsa zalil itimatı an din, dinin yarısından itimat kalkar. Dinin yarısı gider ellezi bellagana min tariki teblihim. O ashabın yarısının tebliğiyle bize ulaşmış olan kısım kalkar. Onlara din uzatırsak, o zaman onların nakrettiği kısım da ne olur? Dinden hariç kalır. وَلَا يُجَوْزُ زَالِكَ لِلَا يُجَوْزُ زَالِكَ Buna ancak bir zındık cevaz verebilir. Zındık olan dinden çıkmış olan kişiler ancak bunu kabul edebilirler. Maksudu iptal-ı onun da maksadı din iptaldir. Halbuki Muaviye Radyo'nun hakkında Efendimiz sallallahu sellem, dua etmiş. Şöyle buyurmuş. Allahümme allimuhul kitabe vel hisabe. Ya Rabbi ona kitabı öğret, hesabı öğret. Vakihil azabe, onu azaptan koru. Başka bir mahalde şöyle buyurmuş. "Allah cealifu hadiyen mehtiyen. Yani bunu hidayet edici ve hidayet olmuşlardan yap. Efendimiz duası kabuldür. Dolayısıyla o duayı alan kişi Allah'ın izniyle kurtarmıştır. Biz kendi işimize bakalım. Biz kendi hesabımıza bakalım. Kendi defterimize bakalım. Dilimizi öyle sokmayalım. Şimdi bu ustaki görüşü Ey koy kardeş ennem menşe itâre-i şu fitnenin ortaya çıkmasının kaynağı ve katlu As-ı Mâhne radıyallâh'dır. Az-Osman'ın öldürülmesi ve'dir. Ve talepul ve tale kısâs min kat ve onu, onu öldürenlerden Kısas'ın talep edilmesidir. Ve Talha ve Zubeyr'in Talha ve Zubeyr'e olanma inme karaca evlen minel Medine'ti. İkisi de bela Medine'den zuhur ettiler. Pisb bir tehir el kıssas. Kıssasın geri kalması bile Medine-i ayrıldılar. Ve va fakat hum istika tu validemiz de onlara muvafakat etti, uygun getti ve bu işte. Hepsi toplandılar Pas'a yakınlarında bir beldede mekanda mevkide فَوَقَالِ حَرْبُ الْجَمَلِ Cemel Harbi oldu. Aşı Valdemiz Bindit Teve etrafında toplamıştı muharifler. Böylece Cemel vakası oldu. elleti قُتُلِ فِيهَا سَلَاسَةَ عَشَرَ اَلْفَنَ مِنَسْتَهَابَةِ Şeram'dan on üç bin kişinin şehit olduğu, öldürüldüğü savaş. قُتُلِ فِيهَا تَلْحَةُ وَذْبَيرُ Tad'a ve Zübeyir de o savaşta öldürüldü. Şehit oldular. elizan huma min al-ashrat al-mubashirati 20 mubashiradendir. Ve şamdan çıktı. Klasik bir vesaire ve davet çıkanlara ortak olmuş oldu. Bu meselede fevaka harbu sıffin sıffin sebebi oldu. Gazali, açıkladı. Ben de dikkat şu çekişmeler لَمْ تَكُنْ لِا اَمْرِ Yani Hazar-ı Efendimiz'in hılafetini yıkmak için değildi. بَلْ كَانَتْ لِسْتِيفَاءِ الْخِصَاصِ فِي بَدْ الْخِلَافَةِهِ فِي بَدْ الْخِلَافَةِ عَل۪ينَ hazar Efendimiz'in hılafetinin baş döneminde, ilk döneminde onun kısası yerine getirmesini istediler. Suçluları bulup cezalandırmasını istediler. Ve hadde İbn-i Hacer i̇bn Hacer asker nazileri Kabul etti. Hazreti Kali bu sözü min muhtegıdati ehl sünneti. Bu söz sünnetin itikad kitaplarına girmiştir. i̇bn Hacer bunu böyle saymış, kabul etmiştir. Yani bu münazaralar, tartışmalar Hazreti Ali Efendimiz'in hilafeti hakkında değil. Kısasının yapılması hakkındaydı. Fakat şey bu Şükür Salimi elezve min ekabri ulema hanefiyeti, hanefi alimleri büyüten olan şeye bu Şükür Salimi demiş. Enlemena zaten Muaviye'te, Ali'nin muaveninin çekişmesi, kıyamet fi emr-i O da böyle diyor. Hilafet işindeydi. Niye? Feynen nebi esaselden, tümü esasen kale li demiş ki: insanlara malik zaman başına idareci olduğun zaman bihim. Onlara yumuşak ol. Onlara karşı yumuşak davran." Evet. Fazale limavata tammu fi Bu hadisetten dolayı Hazim Mavede hilafet makamının arzusu ortasında. Efendimizden verdiği haber temeki böyle olacak diye ümitlendi. Velakin kana huwa muhten fi haza'l Ama bu ictihadında hatalıydı diyor bak. Şey Ebu Şükür Salimi diyor. Bu ictihadında, bu düşüncesinde hatalıydı. Ve aliyun muhakkun fihi. Hazalefendimiz bu olaylarda haklıydı. Fennel vakti, vakit, yani vakti hilafeti ali'in vaktiydi çünkü ona ittifakla beyat edilmişti. Peki şimdi bu sözüyle İbn Hacer'in sözü arasında bir çelişki oldu. Ettefiku beyne hazenil kavlin. Bu iki sözü el esas ölemasının mühim olan şahsiyetler arasındaki şu iki sözün uyumlaması nasıldır? İkisini nasıl bir müdüreceğiz? Ve o tefuk bir uydurma şey. Enne men kaynağı mümkün yine evvelen şöyle olması mümkündür. Tehiru ta'khiru İlk çıkışta kısasın geri kalmasına dolayısıyla çıktılar. Kısas olmadığı için çıktılar. Kısası örgütlemat bir şekilde çıktılar. Bundan sonra ya <gülüyor> kafe şeye dönüşmüş olabilir diyor. Ve her iki göre Vak ve alel küllü iştihat ve alel küllü iştihat terki iştihat vakun fin mahalli kendi mahallinde vakıdır feyn muhteen eğer hatatmışsa ki o kim tarafıdır muavir anı tarafıdır fe derecatun mahalli tüm tek derecadır öyle bir muhakkif haklı olan için derece tane iki derece var belbilakis aşırı derecatin on derece var dolayısıyla yani ilk çıkışta Hazretlerimizin kısası yapmasını istediler E, tabii savaşlarda yenildiler. Sonra muhabir çıkınca savaş gene oldu fakat bu sefer galibiyet ortada kaldı yani. Savaş ortada kalınca Hazar el onları bastıramadı. O Şam'da emir oldu. Hazar el halifedir. Küfe'de. Böylece iki başlı bir durum oldu. Sonra Hazar el-Hendimiz ettikten sonra Hazar Hasan Radyan, bir şey aldı. 6 ay içerisinde tekrar savaşmak için harekete geçtiler ama Hazar Hasan Radyan, hilafeti kendi isteğiyle rızası Hz. Muavi terk etti, bıraktı, beyat etti. Böylece iş kapandı. Cem senesi, ittifak senesi oldu. E o zamanki asab-ı kiramın tamamı ne yaptılar? Hepsi Hz. Muavi Yaradan'ı ettiler. İş bitti. Hak halife olarak, hak emir olarak, emir mümin olarak sabitleşti. Peki bu olaylarda şimdi kendimizi nasıl koruyacağız? Adam çıkmış ben sevmiyorum diyor. Öbürü Muavi zalim diyor. Ya, böyle kimisi fasık diyor. Kimisi hilafet-i kaldırdığı zulüm düzeni kurdu diyor. Bu işlerde ölçü nedir? Ey yol aklı ey kardeşim. Enne tariqa enne tariqal islam tam emin sağlam yol fi hazel martın bu makamda tam sağlam emin yol. Es-sukutu an zikril meşâcerât-ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'in ashabının kavgaları, tartışmaların bahsinden susmaktır o bahsi. açmamaktır. Durup dururken niye diyorsun maviye sevmem? Ne oldu? alevlerin mi? Avrupa'ya mı? Açılama mı senden meyrettin? Ya, bu mesele açınca mecburen bir tarafı kırdın. Bir şey yapayım derken daha büyük zarar yaptın. Vel irazu Anzikli zikri münazatihim Onların münazaza çekişmelerini zikretmekten uzak durmaktır. Kalen Nebi Sallallahu Yaküm Sizi sakındırırım ve maaş edilir beyni sahibi oraya burnunuzu sokmanızdan, dilinizi uzatmanızdan sakındırırım. Uzak durun. Bekala ezan yine buyurdu Hüseyin sallallahu aleyhi ve sellem. İzaz, zükere, ashabi, zaman, ashabımdan bahsedildiği zaman, feskütü, femsikü, tutun. Durun. Allah Allah fi Allah Allah ashabım hakkında, siz dikkat sakındırırım. la tattakhuzuhum hadafen onları hedef tutmayın yan yahdaru allah'tan sizi sakındırıyorum etteku allaha sakının fi hakka as-sama makinde allah'tan sakının atec aluhum hedefen sehimin sehimin bila melametikum ve tanikum lev betan dillerinizle hazırlamaya kınamaya onları hedef tutmayın onlara dil atmayın İmamış Şafi'yi İmamış Şafi'leri Bu söz aynı zamanda Ömer İbni Abdelaziz'den nakit Ne demiş bakalım? Tilke dima'un o bir kan idi. Taharallah anha ey dina Allahuteala bizim ellerimizi ondan temiz tuttu. Fe elnü tahir anha biz de oradan dillerimizi uzak tutalım, temiz tutalım, Bu açıklamadan anlaşıldı. Hatta hataıhim aslında onların hata üzere olduğunu söylemek de konuşmaktan gereksizdir diyor. gün değil diyor. Nedir doğru olan? Ben yuzur bi gayril hayri. Ben bi Onları hayrın gayrısında izletmek lazım. İzletirsen hayır an. Yeni bize aktarmışlar. Haptesin namaz ibadetlerin şekillerini bize beyan etmişler. İtikat beğenmişler. beyan etmişler. Her şeyimizde onların hakkı vardır. olasıyla haklıya haklı, hatalı hatalı. Gene de sükret etmek en evladır. Yezid zaten nedir? Asap değildi. Saadetten uzaktır. Onu yaptığını hiçbir frenk kafir yapmaz. O fasıktı. Ama gene de o zamanki Müslümanların emiriydi. Müslümanlara itaattılar. O zamanca asabı çıram. İsteyerek de, de ona tabi oldular. baş kaldırıp ağası olmadılar. İşte Hazreti Hüseyin Radağan'ın durumuna biliyorsunuz. Müslümanların büyük bir üzüntüsüne sebep oldu. Dolayısıyla aynı yöntem olmaması için sonra gelen imamlar, tabi'nin dönemi imamları görevli olan halifeye isyan etmeyi ne ıslah etmeye, tebliğ etmeye zalim sultana hakkı söylerek rüşad etmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla Yezid'in aleyhine konuşacağız deyip de Ehl-i Sünnet'e, babasına, Ashab-ı Keram'a ettiği bir zıramlar, Haksızdır. Asıl zalim kendileridir. Sünnetten mahrumdurlar. Şefaattan mahrum kalırlar. Hemen üzmüş oldular. Adam yazmış kitap. Oraya demiş ki Yezid Kur'an'ı parçaladı. Yezid isimli bir adam gördü de hemen onu yezid e atıyorlar. O Yezid, o değil Velid İbni Yezid İbni, Abdülmelik. O başka birisidir. Bu Mavira'dan oğlu Yezid zulmetti. Hazir Şeyh'ini şehit ettirdi. O olaya kayıtsız kaldığı için aynı suça ortaktır. Betbahtır. Lanetlenme meselesinde El-Nusret'in kaydısı var. Firavun gibi, Nemrut gibi, Ebu Ceyl gibi küfürle gittiği kesin olmayan kimseler hakkında bu şekilde lanetler, uğraşılmaz. Lanet etmekle sevap alınmaz. Salavat okulu, Sünnet Sine'yi ı, -ı İnşallah itikadımızı muhafız ederim. Yanlış bir hareket, yanlış bir söz. insanı felaket durumda mesul eder. Ahirette üzerinden kalkamış yükleri sırtına yüklemiş olur. Cenab-ı bu asabın yolunda sünnesini üzere itikaden, amelen, kavlen, fiilen, zahiren, batinen sünnesini sinirye tabi olmaya bizi muhafak eylesin. Ehlinin, reformcuların, şaşmışların, kaymışların şerrinden bizim muhafaza etsin. Ümmeti muhafaza